Zengin'un parasının bekçisi dur fukara Bilmezler mi gariban düşünür kara kara Fakirlik lan teliluk hep geldi bir araya Zenginlerin yanında giremedik sıraya Zenginlerin gözleri bakar güneşe aya Fakirlerin evleri benzeyi mağaraya Fakirlerin evinde yamyamlarda duramaz Elup kalırsın orada seni kimse Bulamaz. Fakirler boyun büker Üç beş kuruş liraya Otuz gün çalışırlar O da yetmez kiraya Zenginler çıktı aya Fakirler kaldı yaya Bize bundan fayda var Vur kemenceci yaya Zenginler bastı Kaza, fakirler vurdu. Memleketin dertleri biter mi yaza yaza Marmaris kuşadası zenginlerin yuvası Biz gibi fakirlerin geçmez orada parası Fakir bulup içemez birinci sigarası Zengin umdu dağından düşmeyim mal porası Sereceğim yollara cebimdeki mendili Görenler de diyecek nereden geldi bu deli bu aldılar benden daki ceketti ne yiyecek memleketi. neredeyse alacak tavuklardan da vergi. dayım bakan olsa rahat ederduk belki Neredesin çık meydana Şeytanda çıkmam dedi Vergi vurursun bana Büyük kurdiller bana Düz yollarda taşınmaz Şeytanla uğraşılır Bondonla uğraşılmaz Ha bu tür keci uşak Ekmek yemeyecek mi Hep gömlek lan gezeyi ceket giymeyecek mi Hep çaldık paramızı Bankaların çalı mı Bondon bindi sürtüme Aldı olan malı mı Elimizde varlık havalandı uçyı geride kalan varlık doyurmaz karıncayı Allah sun tontoni aktif bize kancayı Aca sonninle olurçe görsak ta pancyı o <gülüyor> Arkadaşlar ben kaldım bir kazaya Hakim çarptırdı beni 2 milyon cezaya Uyudum rüyalandım Bomba düştü yurduma Kurtar beni Hakim Bey Don don dindi sırtıma Don don attı bombayı Düşürdü ocağıma Kurtar beni Hakim Bey Acik gençlik çağıma Senin gibi mi Ben dünyada görmedim Rüşvet istedim benden 2 milyon vermedim İki milyon parayı El nereden bulayım Zaten yarın deliyim Tam deli mi olayım Bilmez misin hakim bey laflam pilav pişmeyi Bir gün sende düşersin Sanma kim düşmeyip.